1912, numaralı konu, meleklerin, ashabin Kur'an okuyuşuna inmesi, evet, Useyt bin Hudayr bir gece hurmalıkta Kur'an okuyordu, atı ansızın sıçradı, Useyt yine okumaya devam etti, sonra at bir daha sıçrayınca Yahya'yı çiğnemesinden korkarak ayağa kalktı, bir de gördüm ki, tepemde şemsiye gibi bir şey var ve içinde kandil gibi yanan şeyler var, sonra bunlar gözlerimden kayboluncaya kadar yükseldi, sabahleyin gidip Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Rasulü, dün gece ben hurmalıkta Kur'an okurken birdenbire atım ürktü, dedim, Hazreti Peygamber, ey Useyd, okumaya devam etseydin, dedi, ben de devam ettim, fakat atım bir daha ürktü ve Yahya ona yakındı ve onu çiğnemesinden korkarak kalktım, tepemde şemsiye gibi duran ve içinde kandil gibi yanan şeyler gördüm, sonra onlar kayboluncaya kadar yükseldi, dedim, Hazreti Peygamber işte onlar meleklerdir, senin Kur'an'ın dinlemek için gelmişlerdi, eğer sen Kur'an okumaya devam etseydin, onlar sabah daha kadar seni dinlerdi ve halk da onları görürdü, dedi.